1 var 1 var 1 var hades. Hacı Muhammed Siddik Hoca Muhammed Siddik efendiye yazılmıştır. Fi beyani fadilati şehri Ramazan. Ramazan-ı Şerifin fazileti ve üstünlüğünü beyan hakkında ve beyan münasebetihi'l Kur'an-ı Mecid Ramazan-ı Şerif'in Kur'an'la olan münasebet ve alakasıdır. Ema yunasibuhu Bu minberde bir takım meseleleri konuşacağım diyor. Ramazan-ı Şerif'in faziletini bir de benden dinleyin diyor. Ramazan-ı Şerif'in Kur'an'la olan alaka ve münasebeti nedir? Cenab-ı Kur'an-ı Kerim'i niçin Ramazan'da ve bahusus Kadir Gecesi'nde inzale teşebbüs söyledi? Nedir bu işin sırrı hikmeti? Dolayısıyla Ramazan'ın fazileti nereden kaynaklanıyor? Bunu beyan edeceğim diyor. Bismihi Subhanehu Cenab-ı Celle Celaluhu'nun ismiyle başlarım bilesin ki kelam şan-ı kelam Cenabı Celle'lerin kelam sıfatı var ya Mevlan hayat, ilim, semi, basar, irade, kudret, kelam, tekvin sıfatları var. Mevlanın söylemesi, Mevlanın konuşması kendince işte o Mevlanın kelam sıfatı var ya şei kelam şe'ni. Ellezî kelam şe'ni ki huwa min cümletiş şunâtiz zâtîyetihi. Cenâbe celle celâlünün şunâtı zâtîyesi cümlesindendir. Yani sultan demek istiyor ki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 Sıfatı yedi. ı Hak Celle Celal'ın öz zatına has ne kadar güzellikler var ise Mevla'nın öz zatında ne kadar mükemmellikler bulunuyorsa bu kelam efendim yani şekminde bunlar var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 Gene içten yani dışarıya sızma gösteriyor. Ama bir tarafı da ne oluyor? Mevla'nın e, elmanın yenen tarafına bakıyor o kabuk. La teşbih ve la temsil. Mevla'nın şimdi sıfatlarının da bir öz zat-ı fakir subhaneye. Şu bakan tarafı vardır bir de bu tarafa yani dış dünyaya bakan tarafı vardır. Mevlan'i kelam sıfatı da böyle. Yani hem Mevla'nın özünde hem öz zat-ı bulunan bütün güzellikler orada mevcuttur. Hem de peki o şubunat dışarıya sızmaya başladığı zaman sahip olduğu güzellikler de kelam sıfatında vardır. El-hak yani doğru olan da budur. Çünkü Cenab-ı Celle Celaluhu kelam sıfatıyla, diyelim o kelam sıfatı neyle?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 Hz. Aişte ne buyuruyor? Mevla ile konuşmak isteyen Kur'an okusun buyuruyor. İmam Rabbani Kudize sırruğu mevcudatı üç dairede mütalaa eder. Bir his ve vehim mertebesi vardır. Peki hayali en alem dairesi, bir nefsül emr yani O o dairede biz bulunuyoruz. Ee, bir de Nefsül Emir peki dairesi vardır. Orada Mevla'nın dostu Fena Bilfillah Beka Billah ile müşerref olmuş olan Mevla'nın dostu var. Peki Enbiya var, diğer Ruhaniler var. Ve üst kısmında Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem var ama en üstünde ise Kur'an-ı Kerim vardır. Bir de hariç mertebesi vardır. Ezzatu peküsuban varlığın mevzu bahis olmuş olduğu bir dairedir. Şimdi İmam-ı diyor ki ikinci daire nefs Emir mertebesinin en üstünde Kur'an-ı Kerim vardır. Kur'an-ı Kerim kıra tasavvuv bir ayağı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 ve bereketin ne kadar hayır ne kadar bereket peki hatır hayalinize gelen gelmeyen ne kadar var ise hepsi tevbe mufazun min haderti zât teâlâd ve tekaddeset bunların alayı hepsi cemisi öz zatı pakî subhaniyeden sızıyor dışarıya ve netice şu unatî subhanahu bunlar hepsi hepsi peki Cenab-ı Hak Celle Can öz zatı pakî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 içimde, bende mevcut bulunan bir tarafı vardır sıfatın. Teşbi La teşbi temsil Mevla'nın sıfatlarına böyle bir hususiyeti vardır. Ve külli ne kadar kötülükler var ise, ne kadar çirkin ve nahoş şeyler var ise ki zara fi vücut şu kainatta ne görüyorsanız ne kadar yaramazlıklar ondan sonra çirkinlikler söz konusu oluyorsan bunların alayının kaynağı da ez al ve sıfat al Yani bunlar senden kaynaklanıyor. Bunlar peki sonradan zuhur etmiş olan sıfatlardan kaynaklanıyor. İmam Rabbani uzun bir mektubunun bir yerine diyor ki aslında burası son derece mühimdir. Son derece mühimdir. Biz diyoruz ki bizim mayamızda adem var. Yokluk var. Yokluk nereden geldi? İmam Rabbani buyuruyor. Kudüs-i Evlâ'nın sıfatlarının bir, Cenab-ı Hakk'ın öz zatına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 veriyor. Orası işte efendim işte bu naks şer vesaire. Ondan sonra zuhur ediyor. Pat patlak veriyor. Ma hesabake min hasenet Peki iyilik namına sana ne geliyorsa iyilik namına vücudun. Peki bunlar tevabiyi yani varlığın getirmiş olduğu iyilikler. Peki Bunlar peki sana geliyorsa bunlar femin Allah. Bunlar Mevla'dan geliyor. Eyvama asâbeke min seyyiyetin. Sana peki ne kötülük geliyorsa fe min nefsik. O da senin nefsinden kaynaklanıyor. Peki heytül ve bereketin <gülüyor> kaynağı Mevla'nın Mevla vücut tarafı diyelim. Varlık tarafı. Peki kainatta kötülük ne oluyorsa bunlar da peki o kainata bakan sana baka, sana bana bakan peki sıfatlardan patlak veriyor da yokluk var. Yokluğun da peki yani sıradiyet verdiği şey her türlü kötülük vesaire. Bu ayet-i kerime Nasr'un katiyon. Anlattığımız davayı izata çok çok mükemmel bir e, ayettir. Ecemi'u hayrati hâdeşşerî. Öyleyse Ramazan-ı Şerif'in bütün hayırları ve barakâdihi Ramazan-ı ne oluyorsa bunların tamamı netice zâlikel kemalat-i Cenab-ı Hak Celle lecelan öz zatından peki de sızanlar bunlar öz zatı paki subhaniyenin sahip olmuş olduğu bütün kemalatın hulasası özeti peki usaresi ramazani şeriftir diyor Tüm hayırların, bu şeyin bereketinin, o zatî kemalat-ı zâtîyetin içermiş olduğu kelam Allah Celle Celalü öz özzatına ait. Ne kadar güzellikler var ise, Mevla'da bahis mevzu olan bildiğimiz, bilmediğimiz ne kadar mükemmellikler var ise, bunların alay da tamamı da Cenab-ı Hakk'ın kelam şeklinde mevcuttur. Bak ne oldu, ne oldu? Kelam sıfatı değil ha kelam sıfatı değil ha kelam şekni. Ana hani Alman'ın işte affedersiniz. Yenen o öz kısmın var ya ha orası. Şimdi o kelam şekninin ihtiva etmiş olduğu bütün bereketler ne oluyor? Ramazan-ı Şerif'te efendim e, zuhur ediyor. Vel Kur'anül Mecid. Şimdi Kur'an-ı Kerim var ya Kur'an-ı nereye koyacağız? İşte bel Kur'anül Mecid O şerefte olan Kur'an-ı Kerim var ya hasıl-ı <gülüyor> hakikat-ı zati-i celali'nin bütün kemalatını, Allah'ın bütün güzelliklerini peki ki Mevla söylemeseydi biz nereden bilecektik o güzellikleri? Ha Mevla'nın bütün güzelliklerinden haber veren, o Mevla'nın kelam şe'ninin tamamını Allah celle celaluhu Kur'an'la peki bizim önümüze koymuştur. Yani kelam şe'ninin kelam şe'ni kelam şe orası kaynak. Kelam şekli peki Ramazan-ı Şerif'te peki e, zuhur ediyor. Şimdi el azeş şehr il bu mübarek olan Ramazan-ı Şerif'in münasebetun tammetün'l-Kur'an-ı Mecid, kuran Kerim'le doğrudan bir alaka ve ilişkisi vardır. El-Azeş-Şehr-i'l-Mubarek mubarek ramazan Şerif'in vardır münasebetun tammetün'l-Kur'an-ı Mecid, kuran Kerim'le kelam şeklini neyi ortaya koydu veya kelam şeklini ihtiva etmiş olduğu bütün kemalat Kur'an-ı mevcuttur. Peki Kur'an nerede gelmeye başlıyor? Ramazan-ı Şerif'te gelmeye başlıyor. Öyleyse öyleyse yani matematik ve geometri tabirle söyleyecek olsak Cenab-ı Hak Celle Celaluhu şehnime Ramazan-ı Şerif'i mahal yaptı. Minciyeti Kur'an camian li cemil kemalatî. Çünkü Kur'an-ı Kerim, Kur Kerim de Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'nun bütün kemalatını ihtiva ediyor. Ve az mazarı-i şerif lecmiye l-hayr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 Kur'an dinlenirken böyle dinlenmesi lazım. İmam Fahreddin Razi'nin Fatiha tefsirini 236 sayfa yazmıştır. Ve buyuruyor ki 236 sayfalık o tefsirinde ee, ki İmam-ı de yani e, ek alarak söyleyelim. İmam-ı Rabbani buyuruyor, Kur'an-ı Kerim kendisinden önceki bütün ilahi kitapların ilimlerini itibar etmiştir. Yani diyelim onların ilimleri 99 ise Kur'an-ı Kerim 100'dür. 100'ün içerisinde 99'da vardır. Aynı şekilde Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem de kendinden önceki 223 bin 999 ilmi irfanını itibar etmiştir. Bir de Resul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 Fatihada on bin mesele var dediğim zaman alimler bana güldü diyor. Bunu ispat için bu tefsiri diyor yazmaya şuru ettim, giriştim diyor. Başında bir hesap yapıyor. Sadece Fatihanın yedi ayetinde on bin mesele yok. Bir milyon mesele var. E, İmam-ı Şarani de Mine-i Üstad-ı Ali'ül Havaz'a Ondan naklet Ali'ül Havaz yattı kalktı ilim sahibi olandır. Yani öyle bizim gibi kitap, mitap, Selem tutmadı. Mevla böyle yaptı. Bazen de Allah böyle yapar. Aliyül havas buyurur ki bütün Enbiya'nın, bütün teki geçmiş kitapların ilimleri Kur'an'da mündemiştir. Kur'an'da mevcut bütün teki ahkam ne var ise A'dan Z'ye hepsi Fatiha'da mündemiştir. Bu fakir, bu fakir Fatiha'daki bütün ilimlerin Besmele'de olduğunu iddia ediyor diyor. Bir Rahman'da bunlar vardır diyor. Ağzını söylüyor.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 Razin anlattığı gibi Eunzi Besmele var mı benim çok şüphem var. Eunziye girmeden peki kıraat okuyan insan, Kuran okuyan insan hangi halde ruhiyeyi hazırlayacak onu anlatıyor. Tamam mı tamam diyor. Çektim Eunzi Basmale geçmeden diyor şu şu şu şu şu şu şu şu şu şu şu şu şu hatı diyor. Dikkat edin ondan sonra tam demine geldiği zaman. Bismillahirrahmanirrahim Eğer orasını esas alırsak Eûz-i dünyadan gitmiştir. Bu Kur'an işte ne oluyor? Ramazan-ı Şerif'in peki bir yerde efendim yani ee, tab tabanı oluyor veya Ramazan-ı Şerif'in oturmuş olduğu bereketin kaynağı oluyor.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 Kur'an ondan sonra taşacak. Ramazanda taşıyor. Ve Kadri şimdi daha icmala gidiyor ve Kadir gecesi fiyaz şehri şerifi Ramazan-ı Şerif'teki Kadir gecesi hulasetu ve zübtetuhu işte Ramazan-ı Şerif. Şimdi kelam şey mi? demek ki ne oldu? Ee, Kur'an'a taştı diyelim. Kur'an taştı Ramazan-ı Şerife. Peki Ramazan-ı Şerif'inde peki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 Kadir gecesi Ramazan-ı Şerif'in özü, müsaresi ve azahşeru Ramazan ise bir menzil-i Kadir gecesinin kabuğu mesabesindedir. Hemen merre aleyy azahşeru. Kim Ramazan'a kavuşursa. O mutalett bizim bil cemiyeti, huzuru var ise, kalbinde Mevla beraberlik var ise ve sarah mahzuzan min khayratihin peki Ramazan-ı Şerif'in de bu bereketlerinden eğer hisse olursa, hisse ya haber sağa beraberdi yekun muvaffakan l-cemile tamamı senetin dünyal nevle ile beraber geçmiş demektir onun cenab-ı celle celalühü ile bir beraberliği vardır ve yafuz bil khayrat vel berekat fe kiha ibn tama man da cenabak celal bu insan efendi elde eder vaffakna allah subhanahu bil khayrat vel berekat fi misli hada el şehr el mübarek cenabak bu mübarek ayda ayın sahip olmuş olduğu her türlü hayır ve bereketten bizleri mahrum eylemesin buna muvaffak kılsın ve razakallahu Zakana en nasibel azam azami derecede azami derecede bu aydan ve bereketinden istifade edilseri muvaffak eylesin bundan sonra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 Onda da bir camiiyet var. Onda da muazzam, Cenab-ı Hakk'ın kemalatını etmek vardır. Resul-i Ekrem'in hurmayla iftar edin. Tekadisi nerelere vurdu? Allah Celle Celaluhu mahruminden eylemesin. Yani Cenab-ı Celle Celaluhu muvaffakinden ve razı olmuş olduğu kullardan eylesin. İtibar, İtibar, İtibar, Haber